Bu ayette dedi ki onlar sizden yani veya sizin içinizden değildir. Yani minhum minkum. Hı? Yani minkum ve minhum. Şimdi Allah subhanehu ve teala ilk ayette minkum dedi. Sizden, içinizden. Ebru ayette ve mahum minkum. Onlar sizden değillerdir. Anladık sizler yerine. Bir işgal yok. Tamam mı? Sadece ayette sizler noktasının yeri farklı. Yoksa ayetler aynı.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 Şimdi bunların teker teker delillerine gelecek olursak şimdi birinci olarak imanın dille ikrar kısmının delilleri mesela Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki "Kulû ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ ve İshâka İbrâhîme ve ve Allah Subhanahu ve Teala diyor ki "Kulû" <gülüyor> deyin ki biz bize indirilene İbrahim'e İsmail'e İshak'a Yakub'a ve Esbat'a indirilene iman ettik deyin diyor bak sözden bahsediyor görüyor musun Allah Sübhanu ve Teala deyin diyor ve devamen diyor ki ve u'tiye Musa ve Isa ve ma utiyen rabbihim ve yine Musa'ya İsa'ya verilene ve bütün peygamber peygamberlere Rableri tarafından verilen Rableri tarafından verilenlere iman ettik deyin diyor Allah Subhanahu ve Teala. La minhum. Birini diğerinden ayırmayız. Ve nahnu lehu muslimun biz ona Müslümanları teslim olanlarız. Fe in sonra Allah Subhanahu ve Teala ne diyor devamında burası önemli. Fein in bi bihi eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa fe kad hidayete bulurlar in تولوا eğer yüz شهرلرس فإنما هم في شقاق onlar ayrılık içerisindedirler ayrılığa düşmüş olurlar Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayetin başında ne dedi? Kulu deyin ki işte bak bu ayette imanın tarifindeki söz kısmının delili var Anladık akı burayı Yine Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette kul de ki Emenna billahi ve ma unzile aleyna ve ala ibrahim de ki Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim'e indirilene ne yaptık? İman ettik deyin diyor. İnallahu sübhanu ve teala burada söz ile söylemeyi emrediyor. Yine sünnetten dile gelince mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Umirtu en uqatilan hatta yaqulu la ilahe illallah. Ben insanlar ta ki la ilahe illallah deyinceye kadar İnsanlarla ne? Savaşmakla emrolundum. Tamam. Bak yine Allah subhanehu ve teala ne buyurdu? Umirtu en ile nas. Ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Ne zamana kadar? Hatta yekulu. Ta ki söyleyinceye kadar. İşte yine burada söz ile dil ile söylemenin neyi var? Talebi var. Ne söyleyinceye kadar? La ilahe illallah. Şimdi bu deliller sözsüz imanın olmayacağına delildir. Hatta imamı acur-i Şerad olsun imam la şer usul ehli sünneti olsun e, bu delillerle mesela istidlal ederek sözün, imanın olmazsa olması olarak delil getirmişlerdir. ehli i sünnet Şimdi bu imanın bir tarifindeki söz kısmının delilleriydi. İkinci kısım olarak ne var? Kalp ile itikadın delilleri. Değil mi? Kalp var. Kalp ile itikadın delilleri. Mesela Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki Ya eyyüher rasul, ey rasul La yehzumke seni üzmesin Kim? Ellezine yusari'one fil kufur Küfür içinde koşanlar Seni üzmesin Min ellezine kalu şöyle diyenler Âmenna bi efvahihim Ağızlarıyla Ağızlarıyla iman ettik diyorlar Velem tu'min kulubuhum Kalpleri iman etmemiş halde Yani ne diyor Allah subhane ve teala Ey Resul azarıyla iman ettik deyip de kalpleriyle iman etmeyenlerin küfürde küfür içinde koşmaları ne seni üzmesin. Sonra Allah Subhanahu ve Teala devam ediyor. Ayette sonra en son diyor ki: "Ula ikelledi dine lem yuridillahu an İşte bunlar Allah Subhanahu ve Teala'nın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. "Lehum fi'd-dünyâ hızyun." Dünyada onlar için bir zillet vardır. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette de azim bir azap vardır bunlar için. Şimdi Allah subhanehu ve teala ayette ne buyurdu? Ve lehum ve lem tu'min kulubuhum. Kalpleri iman etmemiş kişiler. Yani ağızlarıyla söyleyip de kalpleri. Burada ise neden bahsetti Allah subhanehu ve teala? Kalpten. Yine Allah subhanehu ve teala buyurur ki Kâletil a'rabu âmennâ. Arabiler ne dediler? İman ettik dediler. Kul deki lem tu'minu iman etmediniz. Velakin kulu ancak deyin ki eslemna teslim olduk deyin. Müslüman olduk deyin. Ve lamma imanu ve lamma yedhulü'l imanu fi kulubihim. Henüz iman ne? Henüz iman kalplerine girmedi. Yine Allah Sübhanehu ve Teala burada ne buyuruyor? Ve lamma yedhulü'l imanu fi kulubihim kalplerine henüz iman girmede. İşte burada da Yeni Allah Subhanahu wa Taala bahsediyor. Yine başka ayette: "Men kefere billahi min ba'di imanih illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Velakin men şaraha bil küfr sadran fealeyhim ghadabun min Allah ve lehum Kalbi imanla dolu olduğu halde ikrah altında olanlar müstesna olmak üzere kim imandan sonra küfür eder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 İn amal mu'minunun elzîna iza zükrâ Müminler ancak şu kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir ve izatul yet' aleyhim ayetuhu zaddet hum imana. Onlara Onun ayet ayetleri okunduğu zaman imanlarının arttırır ve ala Rabbihim yete bekkelun ve sadece rablerine tevekkül edenler yine yukımı nasıl onlar ki namazı ikame ederler nazı kılarlar o mimmarzakına humkun ve verdiklerimizden infak ederler lahum muminuna Hakka işte onlar hak müminlerdir. de Racaın inde Rabbihim rableri katında onlar için dereceler vardır ve magfirün <gülüyor> ve bağışlanma vardır ve rizkun Kerim Kerim rızık vardır Allah subühanu ve Te'den onlara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 Bunlar nedir? Hepsi birbirlerinin dostudurlar. Birbirlerinin kardeşleridirler, dostudurlar. Ye'muruna bil ma'ruf ve enhauna ani'l Bunlar ne yaparlar? İyiliğe emrederler, ma'rufu emrederler, iyiliğe emrederler. Münkerden ne yaparlar? Nehyederler. Bak hepsi amel bunların. Allah subhanahu wa taala müminlerin özellikleri sonra ayetin devamı diyor ki ve kıyamu'n-salati namazı kılarlar ve utu'n-zekat zekatı verirler ve itu'una ve Allah'a ve resulüne ve Allah ve resulüne itaat ederler ulaike muhumullah işte onlar Allah onlara ne yapacaktır merhamet edecektir inna'llaha azizun hakim Allah azizdir hakimdir yani bak görüyorsun namaz zekat emr-i bil maruf ne? ve nehy anil münker bunların hepsini müminlerin vazifeleri Allah subhane ve taala hep ameli imandan burada ne yapıyor Ad ediyor mesela yine başka bir ayette ve كَانَ اللّٰهُ iman اِيمَانَكُمْ Meşhur ayet Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Biz bu ayeti anlatmıştık. Bu ayet selefin istillal olarak getirdiği en meşhur delildir. En meşhur deliller arasındadır. Buradaki maksat işte buradaki iman var ya Allah imanlarınızı zayi edecek değildir kısmı. Buradaki maksat biz bunu anlattık. Beytül Makdis'e doğru kullanan namazdır. Hatta Cumhurul müfessirine göre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 ameli, iman diye isimlendirdiğini delil getirmişlerdir. Bu imamların hepsi de bu ayeti böyle anlamıştır. Tamam? Yine mesela başka bir değil, delil Bukhari üstündeki mesela İbn Abbas radıyallahu anhum hadisi. Bu da en meşhur hadis. Yani sünnet sünnet veya hadisler arasındaki ehli Sünnet'in en güçlü, en meşhur istidlallerinden bir tanesidir bu hadis. Meşhur Abdul Kays hadisi. İşte ne Abdul Kays heyeti Nebi sallallahu aleyhi ve geliyorlar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 Bunlar diyorlar ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü en iyi bilendir, daha iyi bilendir. Sonra Nebi sallallahu diyor ki şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahadet etmek ve ikamussalah namazı ikame etmek ve i'ta zekat ve zekatı vermek ve savmu ramazan ve ramazan orucunu tutmak ve en tu eddu humusan min el magnam ganimetin 5'te 1'ini yapmak tediy etmek. Şimdi bunlar cennete girecek bir şey istiyorlar Allah subhanahu wa taala. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Nebi de diyor ki ben size bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim. Sonra diyor ki işte bu iman nedir? Bak şimdi imanı neyle tefsir ediyor Nebi sallallahu aleyhi Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmek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 Sünnetten ise işte Kays hadisidir. En meşhur. Tamam. Burayı anladık inşallah. Şimdi bu Kays hadisinde Selefin istilal ettiği en meşhur delil dedik ya. Mesela Ebu Ubeyd, Kasım İbni Sellem olsun. İbni Battı olsun. Ne bileyim mesela İnebey Hakkı olsun. Bu hadisi almışlardır. Mesela istilal etmişlerdir. Bu hadisi özellikle zikret etmişlerdir. Istilal babında. Tamam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 çok kez zikrettik zaten. El-i'man-u bid'u'nu ve şu'be. Ev-u bid'u'nu ve sitte'u'na şu'be. İman 60 küsür veya 70 küsür ne? Şu'bedir. Sonra ne diyor Neb-i S.A. Fe'alâhe kavlu la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallah ne? Sözü. Dikkat edin söz. Ve en aşağısı ne? Yoldan eziyet verecek şeyleri izale etmek. vel haya u min el iman ve haya nedir? İmandan bir şubedir. Bu hadis üçlük ne delalet ediyor? Yani söz, itikat ve amele delalet ediyor. Neden? Şimdi hadisin en başına baktığımızda yani şu beden sonraki en başına baktığımızda fe'ala ha kavlu la ilahe En üstü la ilahe illallah ne yapmak? Söylemek. Şimdi burada söz kısmı var. Sonra ne diyor? Ve en altı imatu'tul eza anittarik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 اَتْطُّهُرُ شَطْرُ iman Taharet, imanın yarısıdır. Bak görüyor musun? Taharet, imanın yarısıdır. Yani imandan bir parça, yarısı diyor Nebis Aleyhisselam. Tamam. Yani çok net bu hadiste. Yani sanki yine bu hadiste de işaret var. Nebis Aleyhisselam ne diyor? Amel imandan bir cüzdür demiş bu. Yine mesela başka bir hadiste Ebu Davut'un rivayet ettiği mesela Ebu Hureyre radiyallahu anh hadisi. Nebis Aleyhisselam ne buyuruyor? اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِ Ekmerul Mu'minin imanın ehsen hum Yani müminlerin iman olarak en kâmi, ahlak olarak en güzel olanıdır diyor Nabi Sallallahu yani. Yine mesela başka bir hadiste, "Men ahb belilla, kim Allah için sever? Ve bakadellilla Allah için bu zeder. Ve altalillla Allah için verir. Ve men alillla Allah için meneder. Fakat istikmal el iman. İmanı ne atmıştır? İstikmal etmiştir, tamamlamıştır. Yani bu, Ebu Dawud hadisidir bu da. Ebu Umam el-Bahi'li hadis. Yine mesela İbn Mesud hadisi var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "Mâ min nebiyyin ba'athahu fi ummetin qabli illâ kâne lehû min ummetihî havâriyûn." Yani hiçbir nebi yok ki Allah'ın benden önce gö gönderdiği muhakkak ki ne? onun o nebiinin o nebilere ne havarileri vardır. Bu ashabu ve ashabları vardır. ya Ye'huzûne bir sünneti sünnetini alan, sünnetini yapışan hesapları vardır. Vayakta duney bir emrihi ve emirlerini ne? yerine getiren hesapları vardır. Sımmah sonra Nabi Sosret ne diyor ki, Sımmah inna hertakluhumin badihim kuluhun. Sonra onlardan sonraları gelir ya kulu derler? Yani bunlar ne yaparlar? Ya kulu ne mala Yapmadıklarını söylerler. Vayefhalun emala yokmarun ve, ve emr olunmadıklarını ne yaparlar? Emr olunmadıklarını yaparlar. Femen sonra Nabi Sosret ne diyor? İşte istisnalar noktası burası. Femen cahadehum bi kim onlarla eliyle mücadele ederse fehuve eliyle, eliyle mücadele ederse fehuve mu'minun o mü mümindir. Ve men bi kim diliyle cihat ederse fehuve mu'minun o mümindir. Ve men bi kalbihi ve kim onun kalbiyle cihat ederse bunlarla fehuve mu'minun o da nedir mümindir. Ve leysa rae bunun ötesinde ne yoktur? Ne yok? Minel <el> iman. imandan hiçbir şey yok. Ne ile alakalı? Habbetül kardelin. Hardal tanesi. Yani bunun ötesinde ne? Hardal tanesi kadar ne? İman yok. Tamam. Bu hadis gayet açık. Yine Müslüm'deki mesela başka bir hadiste. Ebu Sa'din'in Kudri hadisi. Hani bu sefer de buyuruyor. Men raa'min minkum bu da meşhur hadis zaten. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle ne yapsın? Değiştirsin. Fe in lem yastatiğ. eğer buna güç yetiremiyorsa fe bi Bunu ne yapsın? Diliyle yapsın. Fe in lem yastatiğ. buna da güç yetiremezse fe bi qalbihi. Kalbiyle bunu yapsın iman İşte bu imanın ne? En zayıf olanıdır. İşte ahi mesela bütün saydığımız kitap ve sünnetten bu deliller açık bir şekilde zaten ne? Amelin imandan olduğuna delalet ediyor. Şimdi o zaman ahi birinci vecihi ne yaptık şu ana kadar? Birinci veci zikrettik. Neydi birinci vecih? Yani dedik ya amellerin imandan olduğuna delil olarak birçok vecih vardır.